Bölüm 14. İbadet ve Allah'ın emirlerinde ölçülü olmak. Ta Ey Muhammed biz sana bu Kur'an'ı üzüntü ve sıkıntı çekmen için indirmedik. 20 Ta 1 2 Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez.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 sanki gözlerimizle görüyormuşuz gibi oluyoruz. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in huzurundan ayrılıp hanımımızın, çoluk çocuğumuzun ve işlerimizin başına dönünce bu üydün çoğunu unutuyoruz. Ebubekir Allah ondan razı olsun dedi ki: Allah'a yemin ederim ki biz de benzeri şeylerle karşı karşıyayız. Ben ve Ebubekir birlikte yola düştük. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in huzuruna girdik ve ya Rasulallah, hanzala münafık oldu" dedim. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Bu ne demektir?" buyurdu. Ben ya Rasulallah, sizin yanınızda bulunuyoruz."